Sevgili Açık Hava Dinleyicileri, Bir Dünya'yı Okumak programından merhaba. Ben Akif Pamuk. Bugün kodumuz Özlem Bahadır Karaoğlu. Ee, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, İstanbul çözüldü e, kitabı üzerine konuşacağız ama aslında kent üzerine konuşacağız herhalde. Evet. Ee, öyle tahmin ediyorum. Şimdi e, İstanbul çözüldü e, kitabı e, özelinde e, şöyle bir soruyla başlayalım. Bir tarafıyla bu şiir mi, şiir desem şiir değil. <gülüyor> ee, Şiirimsi. Nesir desem nesir değil. İçinde e, başka bir format üretmeye çalışmışsın. Sen e, nasıl tanımlıyorsun? Aslında belki şiirsel metin en doğrusu olacak. Ee, şiire yaklaşan yerler elbet vardır ama... E, ...derdim e, daha önce birçok deneme de yazmış biri olarak. Şiir yazayım diye bu yola tabii girmedim ama... İstanbul'dan bahsediyorsanız şiire kayması da biraz doğal olarak gerçekleşiyor sanırım. Ee, i̇çinde küçük karalamalar ya da tipografik bazı e, oyunlu çizimler de var aslında. E, derdimi en çok neyle anlatıyorsam kendimi serbest bıraktım teknikler olarak soruyorsan aslında. E, birçok disiplinden birçok e, çalışma bu kitapta birleşti. Derdim dedin. Değil mi? Dert. <gülüyor> Herkesin bir <gülüyor> derdi var. Çünkü deyince değil mi? Dert maalesef bitmiyor, Derdin artıyor ne galiba. ne? İstanbul çözüldü, metin ortaya çıktı. Ya bir kere çok seviyoruz İstanbul'u. Burada e, kitapta da zaten yok ana rahmini sevmek gibi başka çarem yok diye ilanı aşkla etmişliğim var benim İstanbul'a. E, belki bu kadar sevdiğimiz için, e, bu kadar kıymet verdiğimiz için ve aramızda... Ben kentin ruhu demek yerine çıplak gözle görülmesi zor bağlar dedim daha çok kitapta. Bu derece derin bağlar olduğu için galiba acı çekiyoruz olup bitenlerden. E, giden köprü altlarından acı çekiyoruz. Estetikten uzak binalar belki mimar olmakla da ilgili ayrıca sıkıntı veriyor. E tabi bütün bu olup bitenler de insanın içini şişirince bir yerlerde birikti birikti yazdık çizdik koyduk. Bir dışa vurum olarak değerlendirebiliriz diyorsunuz. Evet. Tabii ben metni okuyunca e, tabii e, böyle ortaya bir dışa vurum e, olarak bir metin ortaya çıktığında e, her edebiyat metni gibi her, her hatta bilimsel bir e, kitap gibi e, bir taraftan da e, Burada aslında... Burada pek bilimsel de değil bir iki çağrım var bilime ama pek <gülüyor> <gülüyor> kuramsal bir... Yani burada tabii evet. bir, bir tarafıyla da karşı taraf bunu bir biçimde algılıyor e, Eco Crime'a benzetmiştim bunu söylemiştim hmm. daha evet, önce Evet söylemiştim Yani sanki böyle bir Eco Crime'ın bir türü olarak karşımızda gibi duruyor ne ya Aslında e, çok da uzak değil belki dediğin gibi sonuçta işlenen e, gerçekten ekolojik suçlar var yok değil ...ekoloji sadece doğal e, güzellikler değil, insanlar arası ilişkiler, e, mekanın beslediği doğal örüntüler, tahribat hiçbir zaman tek boyutlu olmuyor. Bu zaten çok sık tartışılan, yazılıp çizilen konulardan biri. E, bir binayı, bir dokuyu ortadan kaldırmak ya da yenilemek meselesi zaten hepimiz biliyoruz. E, çok boyutlu bir mesele. Dolayısıyla hepimizin ortak dertleri var... Ee, belki bu kent okumalarına e, biraz katkı sağlamak istemiş olabilirim. Çok hani baştan niyeti belli yazılar değil aslında bunlar. Sonradan toparlanmış e, yazılardan oluşuyor. E, ama çok şey var tabii İstanbul'da ilgili söylenecek ama eco crime diyorsan... ...bence konunun tek boyutlu ele alınması, e, standartize edilmesi... ...her kente uygulanan reçetelerin İstanbul içinde geçerli olacağının düşünülmesi... Senin lafında bence gerçekten bir suç. Dolayısıyla bunu nasıl düzeltebiliriz? Nasıl görünür kılabiliriz? En azından taleplerimizi nasıl canlı diri tutabiliriz? Diye aslında motive olduğunu söyleyebilirim bu kitap aracılığıyla. Burada kuramsal olmayan diye bir şey söyledin. Ee... Şimdi bilimselden girdin diye evet. tabii ben hemen kurama, <gülüyor> <gülüyor> doktora yapmış tarafım ekledi. <gülüyor> Yani burada kuramsal olmayan e, la şeyi mi kastediyorsun? Yani e, hani şu çok tartışmalıdır. Bir kuramı e, tanımladığında bir sınırları belli bir çerçeve üretirsin ve bir tarafıyla bu ürettiğin şeye yabancılaşıp onun tahakkümünü de hissedersin. Ama kuramsal olmayan burada neyi kastettin? İstanbul çözüldü dediğin, kitabı için. Dediğine katılmakla birlikte ben daha çok bunu birçok ortamda da aslında paylaştık. E, bir kentten bahsederken çok basit bir ifadeyle kişisel deneyimlere çok güveniyorum, inanıyorum. O yüzden bunun ucu kurama gitmiş, gitmemiş, şu olmuş, bu olmuş meselesinden ziyade, gerçekten çevremdeki insanlardan da bildiğim üzere, bizim her birimizin, en azından yaşadığımız kent İstanbul'u olduğu için, gerçekten çok ciddi kişisel deneyimlerimiz var, bağlantılarımız var, bağlılıklarımız var. Ben onları biraz... ...kendi bağlılıklarımı yazarak aslında belki içe şişmiş bir sürü kişiye tercüman olduğumu fark ediyorum sonradan. Bence güzelliği bu. Kuramsal kelimesini bu şekilde kullanma sebebim de bu. Çünkü derdim o olmadı. Belki doktor yazarken derdimiz o oldu ama bu kitaptaki serbest zemin bana yayılma, daha serbest olma... ...ve o esnada tabii belki bilmeden bazı doğru noktalara dokunma imkanı verdi... Dediğin doğru bir dar alanda kalma gereği hiç hissetmedim. Yani bir tarafıyla tabii kuramsal olmayan deneyim dünyası bir tarafıyla kentle insanın kurduğu ilişki formumunda belirleyen bir şey. Yani kentleşme e, politikaları, kentleşme kuramları çerçevesinde değerlendirdiğinde bizler bir özne olarak yokuz, bir rakam olarak varız. İşte e, şu evet, köprüden evet, e, evet. işte günde şu kadar araç rakam geçiyor <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> gibi bir çerçeve öyle. oturuyor ama Tabii bir değerimiz var çok şükür. Hala yani o oradaki değeri e, yani o İstanbul'u sevmeyi, İstanbul'u deneyimlemeyi, yani kenti sevmeyi, kente ait olmayı, evet, sanki hakını verdiği evet, yaşamayı. Evet, sanki onu yok sayan bir Kuramsal çerçeveden de bahsediyoruz. Yani, Burada e, nasıldır o İstanbul'da kurduğun ilişkiyi daha böyle e, derinleştirirsek eğer, yani bir. Şimdi e, İstanbul'dan bahsediyorsak aslında tam şu noktada belki duyular demek lazım. Yani bu kitapta öne çıktığını düşündüğüm bir unsur çünkü bu e, hepimizin e, İstanbul tarifi. Kişisel kenti belki farklıdır, ee, belki farklı yerlerinden yaklaşıyoruzdur ama boğaz gibi, denizle kurduğumuz ilişki gibi, coğrafyasının üzerimizdeki etkileri gibi e, ve çok katmanlı yapısının bizi şekillendirişi gibi ortak bir zeminde buluşuyoruz. Aslında en temelde belki şunu söylemek lazım, ee, benim en azından kişisel ilgim, kent bizi biz kenti her yeni gün yeniden şekillendiriyoruz ve bu gerçekten çok etkileyici. Ee, ...kitapta çünkü belki e, okuduğunda belki sen de fark ettin... ...hem kentle ilişki hem de aslında şehrinden çıkmaya niyeti olan bir vatandaşın da hikayesi var ki ben oluyorum. Evet. Şimdi o yüzden e, bu çelişki ve bu ikilemleri de serbest bırakarak yazdım. Çünkü gerçekten e, şehirden çıkmak istesem de... ...derdimin şehirle değil modern kente yüklenen anlamlar... ...ve modern kentin temsil ettiği bugünün kentinin temsil ettiği değerlerle olduğunu... ...net bir şekilde görebiliyoruz. Yoksa istediğimiz kadar çıkmaya çalışalım. O, o kadar kolay bir iş değil tabii. Tabii bir tarafıyla bu yüklenen anlamlar da çoğul bir söylem repertuarında beraber, beraberinde getiriyor. Çok. Yani kent. bunu evet yani hı hı. E, çoğu kez <gülüyor> birleri için e, depremde toplanma alanıyken <gülüyor> birileri için orayı, e, e, alan. yani inşaatı yükseltebilecekleri bir alan birisi Tabii. için kent bahçesi e, yapılabilecek bir yerken birisi için. Evet. E, çok hayvanlar için barınak yapılabilecek bir alan ya olarak değerlendiriliyor. Sonsuz kalada yani hani böyle çok tek tarafta bakmamak lazım. Değindiğin çok güzel yaklaşımlar da var. E, buna ağırlık veren çok güzel örnekler de üretildi. İşte yok yaşanabilir kent dedik. Ne bileyim bir sürü sürü yeni kavram var. Bu ma kentin kent. e, markalaşması falan mıdır bu? Tam ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi şimdi hadi marka demeyelim, İyi niyetle hepsi bir örnek diyelim. Ee, ama benim genel hani gerçekten büyük resme baktığımızdaki sıkıntım e, bu önekler biraz tek kanaldan yaklaşımı e, gerekli kılıyor. Eğer bir kente adına akıllı kent diyorsan ya da işte ne bileyim ağ tabanlı kent diye hani günümüz teknolojisi üzerine şekillenen tarifliyorsan ağırlıklı olarak o kanaldan görmeye o kanaldan çözüm üretmeye başlıyorsun. Aslında mesele tabii en temelde hele bir de gene dönecek olsa İstanbul gibi bir kente bu derece tarihe sahip bir kente. Aslında hem ölçülebilir hem sezgisel nitelikleriyle bir bütün olarak ele almamız lazım. E bu da tabii devrin dinamikleriyle çok uyumlu gözükmüyor. Çünkü biz ölçebildiğimize değer biçiyoruz. Ölçebildiğimizi geliştiriyoruz bu devrin ruhu olarak. Ve hepimizin artık çok iyi bildiği gibi bir dolu sertifika çıkarılıyor. Evet. İşte Hani şimdi derdim sertifikaları tartışmak değil çünkü iyi birçok şeye de vesile oluyorlar ama en temelde her anlamda sertifika ya da standartizasyon indirgenmeye doğal varoluşsal olarak yol açıyor. Şimdi dolayısıyla kendi dilimizi kente dikte etmek yerine bir kere o kentin dilini önce çözmeye çalışmak lazım. Bir de bu gerçekten e, o kadar başka türlü bir kent ki yine İstanbul'a bağladığımızda bu çok çok önemli bir şey. Onun iç dinamiklerini e, anlamak, ona tutkulu bağlılığımızda çözümü aramak lazım. Dolayısıyla belki kitapta, e, az önce sohbetimizde de söyledin, DPD nedir evet. diye. Yani bu her şeyin sertifikalandığı çağda e, gördüğün gibi bir tane kriter de kitapta ben ekledim. Evet, Duysal, Duysal performans, performans değeri. değeri. Aslında ee, herkese... bu sertifikalarda <gülüyor> eksikmiş. <gülüyor> eksikmiş değil mi? Ekleyelim. Nasıl <gülüyor> ölçecekler? Ben de çok merak ediyorum birimini. Yani çünkü evet metrekare değerlerini anladık, Ranta bağlı parsel değerlerini, işte bir, bir sürü bir sürü değerleri iyi kötü e, ne kadar anladık tartışılır ama öğreniyoruz. Ama e, tabi öğrenemediğimiz şey var. Ivanil için bir sözü var burada kitapta çok özet anlattığı için tekrarlayacağım. Gökteğenin 35. katındaysam ve ayaklarımı kullanamıyorsam, yok demektir diyor basit. Ben de burada aslında e, bir yerde. ...burnumun duysal performans değerinden... ...sen sorumlusun diye plancılara sesleniyorum. Beni bu kadar içeri attıysam... ...performans değerime <gülüyor> sıfırlandı diyorum. Maltepe sırtlarından sesleniyorum. E sonra bir de... E, ...bulunduğum parçası olduğum kuruma da seslenerek... ...solar tüplerle ilgileniyoruz madem. Diyorum şöyle dev kanallar yapsanız da... ...tamam Maltepe'den bana gelse biraz... ...boğazın esintisi, tuzu, kokusu. Tabii burada... E kente yüklenilen anlamların e, o çağın tiniyle doğrudan ilişkili evet. olduğunu düşünüyor musun? Kaçınılmaz olarak evet. Ee, en azından çürütülmesi zor gerekçeler sağlıyor. Şimdi bir dönüşüm yaşıyoruz. Ee, hiçbirimizin belki net bir itirazı olamayacağı bir gerekçeye yaslanıyor. Evet. Ama bu diğer nitelikleri gözetilmeden yaklaşımı da gerekli kılmıyor. Evet. Burada peki bu tanımlamalar e, Bize bir tahakküm kuruyor herhalde değil mi Yani benim şehirle kurduğum e, i̇letişime ve anlam dünyasına bir tahkim üretiyor. Aslında diyor ki bu kolaylaştırıcı işte, olsun, diye olsun diye çıkmış bile Stereotip olsun diye çıkmış biliyoruz. Bir tahkim üretiyor. Yani işte ben Seferi evet. gitmeye kalksam, A, Slow City'e <gülüyor> gidiyorum falan gibi bir evet, e, ya, ya aman gelmeyin <gülüyor> hızlandı burası <gülüyor> gibi bir e, çerçeve üretiliyor. Bu herhalde çağın tündeki e, o e, stereotipler üzerinde düşünmenin e, kolaylığı bir tarafıyla bir tarafıyla da o indirgemeci e, tavırla doğrudan ilişkili olsa gerek. E tabii biz artık kesintili mantık sistemi denen e, sistemin üyeleriyiz. Bir şey evettir, hayırdır, kavramı vardır, markası vardır. O belirsiz muğlak zeminlerin uzağına gittikçe e, sistem dediğin gibi devamlı yenilerini üretiyor. Evet. Bu biraz kaçınılmaz oluyor galiba Evet bir şarkı arası verelim bakalım Beğenecek misiniz şarkımızı ee, Burada e, İstanbul Çözüldü üzerine konuşuyoruz ama Bir, bir taraftan da e, işte e, Duysal performans Değerimizi de karşılasın ee, burada Evet bir, bir Gürcistan'dan Bir e, ses bugün eşlik edecek bize Iraklı e, yani Dinleyeceğiz Hals Hals <gülüyor> Oh. <laughs> Sevgili şin tuman dinleyicileri Iraklı Çarkış Fiyani bizimleydi. Bugünkü şarkımızı Adnan Avcı beğendi. Onu da buradan anmış olalım. Her program başka bir diyara gidiyoruz ki oradaki deneyim dünyasını hissedelim. Ne güzel. Bir yerde demişsin ki daha fazla hızlanmasını istemiyorum trenlerin. Nefes al, nefes ver. Ne nefesi alacak vakit var ne de verecek. Meşgulüz hep. Trenler hep kaçıyor. Kaçırıyoruz yoksa. Tema neleri kaçırıyoruz, keçilerimi bilmiyorum. <gülüyor> ya burada bu e, hız meselesi, yani kent üzerine konuşurken hakikaten e, kilit şeylerden e ritmi birisi. Ne bizi mi? aştı çünkü tabii, ama bu sadece kentten ziyade. Her şeyde, evet. Bir göstergi olarak sanki e, kentte de bunun bir karşılığı var. E, yani... Çünkü sonsuz büyüyoruz. Artık bayağı bu ekimanofoiz kavramı gibi hani evet. ucu olmayan şehirde bizim yaşamlarımız da bayağı ucu açık bir hale aldı. Tabii burada hız arttıkça bir tarafıyla da kente katılım da azalıyor sanki. Evet tabii. Yani mevcut bir adiyet duyma değil mi? Yani gündelik hayatımızın mevcut örüntüsünün içinde sıkıştık çoğumuz. Onun dışına taşmak için gerekenler tabii e, çok kolay değil. Artık kent bize bunu sağlamıyor. Biz özel çabayla e, zamanı, odaklanmayı başa dönecek olursak kentin bize sunduklarının hakkını vermeyi başarabiliyoruz yani bir tarafıyla da tabi bu kadar hız içerisinde kente ait olma duygusunu hissetmek de bir yabancılaşma gibi bir şey herhalde evet. yani orada sen e, nerede hissedersin kente ait daha yavaş zamanlarda sanki Semtin var mı? ben Biraz Cibali aşağı... çocuğuyum Jibale. <gülüyor> Jibale çocuğuyum anlayacaksın. Biz üniversiten çevresinde, <gülüyor> Kagota'da hissediyoruz. Ya yani orada tabii bir de şöyle İşanmışlık bir var tabii. Tabii bir dene deneyim işte, dünyası. Çok <gülüyor> gidiyor galiba. Bu yaşanmışlıklara evet. olası zarar insanı gerçekten e, mahvediyor. Tabii de o, o çok, oradaki aidiyet veya oradaki genel o duygu durum ortadan kalktığında tabii da bir bilmiyorsun sen belli yerlere Evet. Yani insanın hem hani demin arada söyledin kent hakkı dedin bir kere en büyük hakkım benim e, bir takım keyifler yaşadığım kendimi iyi hissettiğim, ait hissettiğim, evim hissettiğim yerlere e, bir dokunmayacaksın. Bana rağmen değil mi? Bir tarafıyla da e, böyle bir söylem tabii benim Eko Crime'ımı <gülüyor> İstanbul Çözüldü <gülüyor> kitabına dair Eko Crime fikrimi destekleyen nitelikti. Bir de nasıl bir kent peki? Nasıl bir kent? Bir yani araba. İstanbul çözüldü sen mi çözdün çözüldü mü nasıl bir kent olacak <gülüyor> burası? Yani? E, onun cevabı yok tabii o çözüldü e, artık okuyucunun yorumuna kalmış bir çözülme hali çünkü benim bile buna cevabım gün içinde beş kere değişebilir. ...ayrıştık, çözüldük olur. Bir evreka anı olur. <gülüyor> Bilmiyorum onun cevabını. Ee, ama... E, ...kentle baş başa kaldığımız... ...anları yitirmemek güzel. Bu ee, kent aylaklığına falan... ...ördüğüne gidecek belki ama... E, ...çok elverişli bir zemin. Çok şanslıyız. Ee, böylesi bir ortamımız, böylesi bir kenti... ...gerçekten deneyimlemek... ...büyük bir şans. Ben hep öyle hissediyorum. Ama aynı zamanda... Bu gününü yaşamak da o oranda gerçekten insanı üzen bir süreç. Ee, burada birçok şey var. Cinayet mahallinden gözümde perdelerle geçmeyi öğrendim gibi e, bayağı iç dökümlerim de var. Yani gerçekten her şeyin düzelmesi için, e, taleplerimiz için kentli olma hakkımızı sık yinelemek, canlı tutmak. Belki ona dair şiirler yazmak lazım. Belki de bugün en fazla. <gülüyor> buna ihtiyacımız var yani hak taleplerimizi e, edebiyatla e, dile getirmek lazım bil e, daha çok yapalım Evet Peki e, mutfakta neler var e, programımızın sonuna doğru yaklaşırken yani İstanbul çözüldüğüyle bir e, kent üzerine farklı bir okuma e, deneyimi ürettin bunun üzerine bir şeylerin e, e, ekleneceğini düşünüyorum çünkü tam böyle sanki e, çok açılımı fazla olacak bir şeymiş gibi hissediliyor e, metne evet. baktığımızda da teşekkürler ee, yani yakın gelecekte birkaç ay sonra dünya kentler gününde hatta 30 Ekim'de inşallah e, bir buluşma yaşayacağız detaylar muhtemelen e, birkaç hafta sonra daha netleşecek ama bu kentin bize nüfuz etmiş tavrımıza işlemiş hallerini bir kere bir konuşmak, <gülüyor> yad etmek istiyorum. Hani kişisel istek olarak. E, ve buna açık, sınırlı sayıda bir insan grubuyla aslında bu halleri de kağıda dökmek, e, yeri geldiğini açıp açıp bakmak ve göstermek niyetindeyim. Çünkü dediğim gibi e, bu hallerin canlı kalması lazım. Bu kente özgü taleplerimizin, özlemlerimizin ve olası gelişim planlarımızın ...gerçekten canlı kalması lazım. Ben bunun bile çok etkili... ...ve önemli olduğunu düşünüyorum. Canlı kalmak. Yani canlı kalmaktan anladığım... ...şu... E, ...bu kente dair umudu... ...umudu, umudu <gülüyor> e, Tabii. yükseltelim... Tabii. An, ...anlamı çıkartıyorum. Çünkü bir tarafıyla aksiyomatik bir şey bu. Yani, yani kente durum dair... ...durum dairesini evet. gösterse ümit bitmeyecek. Kente dair bir şey yapmak demek aslında... onu. Pozitif bir şeye çevirmek, kendi Her hak zaman. talebini e, gündeme getirmek demek. öyle bir dünya zaten. Durum budur, iyi günler yok yani. Peki o dışa vurumlar farklı e, disiplinlerden mi olacak? Çünkü İstanbul çözüldüğe baktığımızda evet. tek bir disiplin yok. Yani orada bir tarafıyla o mimarinin alt bağlamı var, bir tarafıyla Bunu edebiyat tarafı herkesi... var. isteyen ...aslında açık olacak. Vaktin olursa... ...seni de bekleyeceğim. Ee, yani şimdiden <gülüyor> rezervasyonu... ...yaptıralım o zaman. Aynen. Ee, muhtemelen... ...dediğim gibi detayları çok yakında... ...paylaşıyor olacağız. Kent'e dair yeni deneyimler... E, ...duymaya devam edeceğiz senden yani. Evet. Çok teşekkürler... Ee, ...Özlem ben Bahadır teşekkür Karaoğlu. Ee, i̇yi ki geldin. Ayağına sağlık. Sevgili Açık Gadyo dinleyicileri... ...Dünyayı Okumak programından... ...bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta... ...görüşmek üzere.